Allah insanı üç şeyle imtihan eder. Birisi canın, birisi paran, malın, birisi evladınla. Dikkat et ve konuşuyorum. Küçükler siz yetişmeyiz ama konuştuğunuzda dikkat edin. Bir zaman bir efendi bize bayra böyle söylemiş dersin. Üç büyük imtihan vardır hayatta. En kıymetli şeyleri insanın bunlar maddi bakımında. Biri canın, biri malın, biri evladın. Üç büyük fitne vardır, biri karın. Biri malın, biri evladın. İnsanı emlatten Allah dikar. Fitnedir. Dikkat et sözlere.